Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil Kardeşlerim Müminler kara Yollarında Yeryüzünün en güzel yolculuğu, müminlerin Mekke'ye gidişleri haberi Mekke müşriklerine ulaşıyordu. Mekke liderleri hemen darun netvede toplanıyorlardı. Bu durum onları ciddi anlamda telaşlandırıyordu ne yapacaklardı? Bunu uzun uzun konuşuyor, tartışıyorlardı. Makul bir çözüm bulamıyorlardı. Bir arada iki derede kalıyorlardı. Müminlere engel olsalar, umre için gelenlere mani olsalar, bu müşrikler için tam bir yüz karası olurdu. Onların bir geleneği vardı. Umre için kim gelirse gelsindi, asla engellenemezdi, engel olunamazdı. Değilse, bütün toplum ve kabileler tarafından kınanırdı büyük bir itibar kaybına uğrarlardı. Bu nedenle Mekke müşriklerinin umre için gelen Müslümanları engellemeleri mümkün gözükmüyordu. Ama Müslümanlara engel olmadıkları zaman da zımnen Müslümanların üstünlüklerini kabul etmiş gibi bir duruma düşeceklerdi. Her iki yolda çıkmazdı. O halde çözüm, ne olacaktı? Ne olabilirdi? Makul bir çözüm yolu bulunabilir miydi? Çok zor görünüyordu. Mekke'nin liderleri tartışıyor, seslerini yükseltiyor, ortam gerginleşiyor ama bu uzun tartışmalara rağmen makul bir çözüm yolu bulunamıyordu. Ağır basan bir kanaat vardı. Çıkış yolu gibi gözüken bir kanaat vardı. Müslümanları Mekke'ye sokmamaktı. Evet, Kınanacaklardı. Büyük itibar kaybına uğrayacaklardı ama çaresizdiler. Başka yol gözükmüyordu. Önce müminleri Mekke'ye yaklaşmadan durdurmak gerekiyordu. Müminleri bu yolculuktan vazgeçirmek gerektiğine inanıyorlardı. Önce müminleri korkutmayı deneyeceklerdi. Ayrıca büyük bir kampanya başlatacaklardı. Bir algı operasyona girişeceklerdi. Diyecekleri belliydi. Müslümanlar Mekke'ye umur için değil, Mekke'yi ele geçirmek için geliyorlar diyeceklerdi. Gece gündüz toplumlarının beyinlerine bu algıyı enjekte edeceklerdi. Sürekli bu vesveseyi dillendireceklerdi. Böylece Müslümanları Mekke'ye sokmamayı meşrulaştıracaklardı. Böylece itibar kaybına da uğramayacaklardı. Korkutma planlarını devreye sokuyorlardı. Halid bin Velid komutasında 200 kişilik bir suvari birliğini yola çıkarıyorlardı. Suvari birliği Müslümanları yakın takip alacaklardı. Onları korku ve yılgınlığa mahkum edeceklerdi. Mekke'ye gelmeden, umre yapmadan tekrar Medine'ye dönmelerini temin edeceklerdi. Haledin birliği bir korku anaforu oluşturacaktı. Ayrıca dağlara, tepelere gözcüler yerleştiriyorlardı. Böylece Müslümanlar büyük bir ordu tarafından kuşatılmış olduklarını sanacaklardı. Ayrıca Mekke müşrikleri Ebahiş Bedevilerine ve Sakif kabilesine elçiler gönderdi. Mekke liderleri böylece güçlü bir zemin oluşturmak istiyorlardı. Sakif kabilesinin lideri Urve bin Amr anne tarafından Mekkeliydi. Bu teklifi kabul ediyordu. Bedevi liderlerine ziyafetler verildi, büyük hediyeler takdim edildi. Sonunda Bedevi liderler Kureyş'in yanında olmayı kabul ediyorlardı. Mekke liderleri böylece toplumlar nezdinde daha güçlü bir imkana kavuşuyorlardı. Artık Müslümanlara Mekke'ye girecek olurlarsa onlarla savaşsalar bile belli ölçüde meşru bir müdafaa yapmış gibi olacaklardı haklı bir mücadele vermiş konumunda olacaklardı. Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşları Mekke yolundaydı. Kalpler tam bir bütünlük içindeydi. Kalpler denizler gibi dalgalanıyordu. Tatlı bir heyecan vardı. Yolculuk güzeldi. Yolcular peygamber iklimindeydi. Yolları Evva köyünden geçiyordu. Küçük bir köydü. Kervanlar için mola verdikleri küçük bir yerleşim yeriydi. Herhangi bir özelliği yoktu. Ama Allah'ın Resulü için büyük bir özelliği vardı. Annesi Amine Hatun mezarı bu küçük köydeydi. Peygamber Efendimiz henüz çocuktu. 6 yaşındaydı. Annesi Amine Hatun'la Medine'ye gelmişlerdi. Babası Abdullah'ın mezarı Medine'deydi. Annesiyle beraber Medine'ye gelmişlerdi. Akrabaları Neccaroğullarına konuk olmuşlardı. Medine'de annesi babasının mezarını defalarca ziyaret etmiş, hüzünlere gömülmüştü. Medine'den Mekke'ye dönüş için yola çıkmışlardı. Evva köyüne geldiklerinde, Amine Hatun hastalanıyor ve daha ileri gidemiyorlardı. Evva köyünde belli bir süre hasta yatıyor, sonra fani dünyaya gözlerini yumuyordu. Aradan yıllar geçiyordu. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Evva köyündeydi. Sahabe-i Kiram'dan bazıları Peygamber Efendimizin annesinin burada yattığını bilmiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Evva mezarlığına gidiyor ve annesinin mezarı başına oturuyordu. Gözlerinden damla damla yaşlar dökülüyordu. Sahabe-i kiramdan annesinin burada yattığını bilmeyenler şaşırıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın niçin ağladığını bilmiyor ve bir mana da veremiyorlardı. Olaya tanık olan bir sahabe, Resulullah, bir mezar kalıntısının yanına giderek oturdu Çevresinde bulunanlar da onunla birlikte oturdular Bu sırada Resulullah ağlamaya başladı Bunun üzerine Ömer Ey Allah'ın Resulü seni Allah'tan nedir diye sordu Peygamber Efendimiz bu annemin mezarıdır Gözlerinden damlalar annesinin mezarına düşüyordu Efendimizin kalbinde annesinin özlemi Annesinin hasreti vardı Annesine ilişkin yaşadıkları Kalbinde canlanıyordu Çocukluk yıllarına gidiyordu Annesinin üzerine titreyişlerini Annesinin tarifsiz sevgisini hatırlıyordu O güzellikler kalbini boğulandırıyor Gözlerinden damla damla Annesinin mezarına düşüyordu Şair anne özlemini ne kadar Asil bir şekilde dile getiriyordu Ak saçlı başını alıp eline Kara hülyalara dağıl anneciğim O titrek kalbini bahtın yerine Birince tü gibi sağl anneciğim Sanma bir gün geçer bu karanlıklar Gecenin ardında yine gece var Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar Yaşlı gözlerinle kal anneciğim Gözlerinde aksi bir derin için, Kanadın yayılmış çırpınmak için, Bu kış yolculuk var diyorsa için, Beni de beraber al anneciğim. Annelerle evlatlarının gönül alemi anlatılamazdı. Kelimelerle tarif edilemezdi. Kelimelerin gücü yetmezdi, kelimeler kifayetsiz kalırdı. Haklar belliydi. En büyük hak sahibi Rahman-ı Rahim'di. Kulun en yüksek duyarlılığı, en büyük sorumluluğu Rabbi Rahim'i içindi. Bir hak sahibi daha vardı. Dokuz ay rahminde taşıyandı. İki yıl gece gündüz sütünü verendi. Geceyi gündüz uykularını kaç kez bölendi. Bu anneydi. Peygamber Efendimiz annesinin kabrinin başındaydı. Gözlerinden dökülenler annesinin mezar toprağına düşüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu surbin süfyanı Mekke'ye gönderiyordu. Onlara Peygamber Efendimizin ve arkadaşlarının umru için geldiklerini söyleyecekti. Mani olmamalarını istiyordu. Ama Mekke'nin liderleri buna asla müsaade etmeyeceklerdi. Gerekirse savaşacaklarını da Peygamber Efendimiz'e yakışıksız sözler dahi söylüyorlardı. bu bin Süfyan Radiyallahu anh Peygamber Efendimiz'e geliyor, Mekke liderlerinin olumsuz sözlerini, olumsuz tavırlarını anlatıyor, ayrıca Mekke'ye sokmamak için hazırlık yaptıklarını bildiriyordu. Burası radiyallahu an ye Rasulullah. Mekke'nin liderleri Seni Mekke'ye sokmamak için yemin ettiler dedi. Peygamber Efendimiz Kureyş helak oldu. Zaten savaş nedeniyle bitmişlerdi. Ne olurdu? Benim ve diğer insanların arasından çekilip beni insanlarla baş başa bıraksalardı. Onlar kendilerini bir kuvvete sahip mi sanıyorlar? Vallahi Allah'ın dinini hakim kılıncaya kadar çalışmaktan beni hiçbir şey engelleyemeyecek. Bu uğurda savaşmaktan ve başım gövdemden ayrılıncaya kadar yoluma devam etmekten çekinmem. Kureyş bir engeldi. Toplumları Allah'ın Resulüne akışını durduran bir engeldi. Zaman zaman güç kullanarak engel olmaya çalışıyorlardı. Ama daima Algı operasyonu yapıyorlardı. Zihinleri bulandırıyor, çarpıtıyor, hakkın anlaşılmasına fırsat vermemeye çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz yola devam talimatını verdiler. Mekke'ye 80 kilometre mesafedeki Usfan'a ulaştılar. Burada bir müşrik birliğin Halid bin Velid'in komutasındaki bir birliğin Müslümanları takip ettiğini fark ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yöle devam ettiler ve Gamim bölgesine geldiler. Burada mola verdiler. Peygamber Efendimiz burada bir konuşma yaptılar ve durumu sahabe-i kirama bildirdiler. Konuşmasında Mekkellerin, Ebahiş ve Sakif kabilesini de arkasını alarak kendileriyle savaşmaya hazırlandıklarını beyan ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumda nasıl hareket edelim diye şerefli arkadaşlarıyla istişare zemini oluşturdu. Ebu Bekir Efendimiz, Ya Resulallah, Ey Allah'ın Peygamberi, ne dersen O'dur. Ancak sen Kabe'yi ziyaret amacıyla yola çıktın. Ne kimseyle çarpışmak, ne de öldürmek istersin. Durum böyle olunca, bence Kabe yolculuğumuza devam edelim. Ama Kabe'yi ziyaretten engellenirsek, Savaşmaktan da çekinmeyelim Şüphe yok ki Allah sana yardım eder diyordu Sahabe-i da Yolumuza devam edelim ya Resulallah Dediler Peygamber efendimiz haydi öyleyse Allah'ın adıyla yürüyün buyurdular Namaz vaktiydi Namaza hazırlık vardı İleride Halid bin Velid'in Ordusu gözüktü Müslümanlar normal namazlarını Değil de korku namazını kıldılar Akşam oluyordu bir taktik yaptılar, yollarını farklı bir noktaya kaydırdılar. Sahil yolundan devam ettiler. Hudeybiye'ye kadar geldiler. Hudeybiye, harem sınırlarından birisiydi. Peygamber Efendimiz, devesi Kusva'yı sürerek Mekke'ye doğru yakın bir noktaya varmak istiyordu. Ama Kusva yürümüyordu. Ne kadar yürümesi için ısrar ettiler, yüklendilerse de Kusva yürümüyordu. Peygamber Efendimiz fili çöktüren Kusva'yı da çöktürdü buyurdu. Belli ki burada kalınacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.